Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecma'in Allah'a hamd onun rasulüne Salat ve selam, aline, ashabına, ehli beytine, al ile ehli beyt ayrı şeyler mi bilmiyorum, nazarlarınıza veriyorum, aline ve ehli beytine ve kıyamete kadar gelecek olan tüm müminlere olsun, sizlere de selam olsun. Rabbim selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun inşallah. Selamı aramızda yaysın. Selamda darus selam da olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Aziz kardeşler, Ehlibeyti işleyeceğiz. Ehlibeyt zor bir konu. Neresinden tutarsanız tutun, bir şekilde sizi sıkıntıya sokabilir. Nasıl anlatılır, nasıl anlaşılır, nasıl iletilir? Baya bu konuda sıkıntılar var. Ama ne olursa olsun biz Ehli Beyt'i öğrenmek zorundayız. Onlarla bir şekilde tanışmak zorundayız. Onlarla bir şekilde hayatımızda münasebet kurmak zorundayız. Neden peki Ehli Beyt ile tanışmak... Ehli Beyt'i tanımak, Ehli Beyt'i sevmek sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınları olduğundan dolayı değildir. Elbette ki işin vefa boyutu var ama sadece mesele bu değil. Sadece meseleyi biz bununla sınırlandırırsak zaten yanlış yapmış oluruz. Bunun ötesinde de başka şeyler var bunu bilmemiz lazım. Öncelikle şunu söyleyelim ki, ehli beyt meselesi, ehli beytin anlaşılması ve sevilmesi tarihin bir konusu değil. Mezhebin bir konusu değil, meşrebin bir konusu değil, imanın bir konusudur. Eğer imanın bir konusu olmasaydı ben aklımı peynir ekmekle mi yemişim ki bu meseleyi konuşayım? Şiisini memnun edemezsin. Sünnisini memnun edemezsin. Selefisini memnun edemezsin. Kimi isterseniz edin memnun edemezsiniz. Ama mesele birilerini memnun etme meselesi değil ki. Eğer öyle olsa o zaman umumun konuştuğu meseleleri konuşalım. Umumun hoşlandığı şeyleri konuşalım. Umumun gelip de dinledikleri zaman rahatsız olmayacakları, bizatihi rahatlarına rahat katacakları meseleleri konuşalım. Daha da iyi bir şey yapmış olurduk. Ama mesele o değil. Siz ister buna cahil cesareti deyin, ister buna sorumluluk gereği deyin, ne için derseniz deyin, gerçek manada işin özünü bilen, kalplerin içindeki saklı olanı bilen Rabbul Alemin olan Allah'tır. Ben ne desem boş, siz nasıl zannederseniz boş. Asıl mesele Rabbimizin bu meseleye nasıl baktığıdır. Onun için hep yapıldığı zaman hoşlandığım, hoşuma giden, sevindiğim iki dua var. O iki duayı sizden isteyeceğim bugün. O duaları yapın öyle yola çıkalım. O dualardan bir tanesi şu. Allah beni hakikatinden ayırmasın. Niye hakikatinden ayırmasın derken Sadece hakikatten ayırmasın değil de Allah beni hakikatinden ayırmasın diye bir dua ettim Halimizi görüyorsunuz Batıl uğrunda bile gayret gösteren birileri Kendilerinin batıl olduğunu söylüyorlar mı? Herkes hak Herkes kendine göre hak ve hakikat adına konuşuyor Ama mesele Rabbimizin çerçevesinden bakıldığı zaman Allah'ın hakikati Allah'a göredir olması gereken de odur. O gerçekten bir tanedir ama piyasada birçok hakikat olduğu için yaslanacağımız hakikat de Allah'ın hakikat dediğidir. Allah bizi ondan ayırmaz. İkincisi de şu hepinizin bildiği bir dua. Allah ne muradım varsa versin. Size de bu duayı yaparım ben. İki duayı da ben size yapayım. Allah sizi gerçek manada hakikatine talip etsin. Rabbim muratlarınızı, muratlarımızı, maksatlarımızı, maksutlarımızı alileştirsin. Ve bizleri inşallah en önemli muradımız ve maksudumuz olarak rızasını... Hayatımızın eksenine koyarak yürümeyi nasip etsin. Aziz kardeşlerim dedim ya zor bir mesele gelin bize takat olacak bir şeyle başlayalım. Efendimiz ve selamın ötelerden verdiği bir haberle yürüyelim. İşin başını onu edinelim ki yürümeye takatimiz olsun. Ötelerden konuşma hakkı sadece onundur. O da kendine bildirileni konuşur. Kendine bildirileni anlatabilir. Çünkü böyle bir hak başka kimseye açılmış mıdır? Böyle bir hakkı var mıdır? Ancak Allah Resulü Allah'tan aldığı kadarıyla konuşabilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir şey söylüyor ki Ebu Hureyre bize naklediyor o hadisi. Allah'ın kiramen katibin olan meleklerinin dışında... Seyyar melekleri de vardır. Melaiketun seyyaratun gezici melekleri de vardır. Kiramen katibin olanlar ne yapar? Onlar sevapları yazar, günahları yazar. Ne yaparsa kul onu yapar. Ama bir de Allah'ın gezici melekleri var. Allah onları dünyaya gönderir. Onlar bir şeyler ararlar. Bir şeyler buldukları zaman da birbirlerine haber verirler, gelin gelin bulduk derler ve melekler orada toplanır. Ne bulmuşlar? Allah'ın dinini öğrenmek için, onu daha iyi tanımak için, anlamak için kurulmuş ilim meclisleri buldukları zaman melekler, o ilim meclislerini diğer meleklere de göstermek için gelin gelin aradığımızı bulduk diye birbirlerini davet ederler. Melekler o ilim meclislerine geldikleri zaman o ilim meclisinin üzerinde bir halka oluştururlar. Sonra o halka büyüye büyüye büyüye büyüye ta arşi alaya kadar çıkar. Meleklerin gözetiminde olan bir meclisten bahsediyoruz. Rabbul aleminin huzuruna kadar çıkarlar o melekler. Sonra Rabbimiz sorar. Kullarımı ne halde buldunuz? Melekler cevap verir. Ya Rabbi onları senin dinini öğrenmek üzere bulduk. Senin adını yüceltme adına gayret üzere bulduk. Peki benim kullarım beni gördüler mi hayır ya Rabbi görmedikleri halde ne istiyorlar senden azabından sığınarak cennetini istiyorlar peki onlar benim azabımı cehennemi gördüler mi hayır görmediler peki görselerdi ne yaparlardı nasıl sığınıyorlarsa daha da şiddetlice sığınırdılar ya cenneti görselerdi nasıl arzuluyorlarsa şiddetle nasıl cennet için bir şeyler ortaya koyuyorlardıysa daha fazlasını yaparlar. Müjde verin o siz de şahit olun. Hepsini affettim gitti. Allah aşkına bu hadisi duyup da İlim meclislerinden başka bir yere giden insanlara ne demeli? Siz yine de bir şey demeyin, dua edin. Allah asıl ruhlarımızı doyuracak yerlerden bizi mahrum etmez. Bitmedi, hadisin devamı var. Melekler bir şey söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu melekler Adem'in çocuklarına takmış kafayı. Hani Adem'i de Allah Yeryüzünde halife olarak yarattığı zaman itiraz etmişlerdi diye eğer itiraz denecekse ona tırnak içerisinde bir ifade kullanalım. Ama Allah gerçek manada onlara işin maksadını söyledikleri anda anında geri adım atmış. ilimlerinin sınırlı olduklarını beyan ederek söyledikleri sözden geri dönmüşlerdi. Orada da bir şey söylüyorlar aslında meleklere o sözleri söyleten Rabbimizdir. Meleklerin üzerinden bize mesaj vereceği için Rabbimiz orada melekleri konuşturuyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi sen o mecliste bulunan herkesi affettin ama o mecliste bulunanlardan bazılarının maksadı ilim falan değil. Seni anmak için de orada değiller. Onların başka maksatları var. Biraz somutlaştıralım mı daha da anlaşılsın. Mesela geçerken bir uğramış bir bakayım şurada insanlar girip çıkıyor bir hoca varmış konuşuyor bir ben de gideyim bakayım ne diyor ya da birisi varmış konuşuyor ben de gideyim bir yanlışlarını bulayım neyse artık maksat konuşan için de söz konusudur bu belki konuşanın rızası amacı maksadı ma maksudu rıza ilahi değil başka bir şeydir her neyse melekler ya Rabbi o topluluğun içerisinde maksatları senin rızan olmayanlar da var. Peki onlar ne olacak? Onları da affettim. La yeşgâ bihim celîsuhum. Orada oturanlar asla şaki olmazlar. Betbah olmazlar. O ana kadar amaçları ne olursa olsun... Allah'ın anıldığı bir mecliste bulunanlar Allah'ın izniyle şaki olarak yazılmazlar. Ayağa dermandır bu. Dile de fermandır bu. Şimdi bunu bilip de gelmemek mümkün mü? Konuşmamak mümkün mü? Allah bizleri de inşallah o salihlerden yazsın. Salihlerin anıldığı meclislere rahmet iner. Rabbim o rahmetten bizleri mahrum etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim ehli beyt sahabenin bir parçası aslında. Siz bu kürsüden sahabenin değer ve kıymetine dair çok şeyler duydunuz. Daha da duyacaksınız zaten sadece onu bilip onu anlatıyorum. Onu da anlatmaya devam edeceğim. Ashab-ı kiram asr-ı saadetin o saadetli insanları gerçekten Allah tarafından seçilmiş bir nesildi onlar dini en doğru anladılar en doğru bir biçimde anladılar en kamil manada yaşadılar yaşadıkları içinde yaşattılar yaşatmaya da halen devam ediyorlar sahabe dediğimiz o nesil o kutlu nesil aslında semanın bize bir armağanıdır onlar Müslümanlığımızın aynalarıdır biz o aynaya bakarak kendi Müslümanlığımızın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu anlarız onlar sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlardırlar her kim sarsıntı içerisindeyse sahabe gibi bir dağa yaslandığı anda o sarsıntısını sekinete sükunete kavuşturabilir. Yolunu kaybedenlere yol bulduran nehirlerdir. Yönlerini yitirenlere yön bulduran yıldızlardır. Ashab-ı kiram dediğimiz o kutlu nesil ve daha neler neler söylenir onlar için. Onlar mesela rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Yani Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuş. Hayatlarıyla o rızayı elde ederek Kur'an'a da bu işi tesciller edilmişlerdir. Neler neler söylenebilir? Peki ehli beyt dediğimiz zümre sahabe değil mi? İşin ilk halkası sahabe. Ehli beyt kimler geleceğiz ona ama ben şimdi bilmeniz açısından birkaç cümle söyleyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev halkı onun hanesine giren kerime zevceleri. Onun hanesinden süzülüp gelip sonra mesli Muhammedi devam ettiren o kutlu nesil yani Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve onların çocukları hepsine selam olsun. Ehlibeyti böyle anlayacağız, gerekçelerini ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Bu neslin ilk halkası sahabi. Mesela Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hepsi dünya gözüyle Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı gördüler. Dolayısıyla sahabidirler bunlar. Peki onlar sahabilerse ki bu konuda zaten şüphe yok. Ayrıca ehli beyti işlemenin ne gereği var? Sahabeden bir parçadır. Ama öyle değil. Eğer öyle olsaydı zaten Ehli beyt diye bir konumuz olmazdı sahabe derdik sahabe iklimi dedik yıllarca anlattık yine onları da bu iklimin içerisinde o iklimin sakinleri olarak anlatabilirdik. Ancak meselenin içerisine girdiğimiz zaman çok da öyle olmadığını görürüz. Bakın Maide suresinin üçüncü ayetinin bir cümlesi. Dinin kemale erdiği nimetin tamamlandığını beyan eden o ayet. Arafat'ta Efendimiz aleyhissalatü vesselam son veda iken nazil oldu. Hatta yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Yahudi bir alim Medine'ye geldiği zaman Hazreti Ömer'in karşısında şunu söyledi. Sizin kitabınızda bir ayet var. Eğer o ayet bizim kitabımızla olsaydı biz o günü bayram ilan ederdik. Hazreti Ömer şaşırdı hangi ayet dedi? O alim okudu. El ekmel ekmeltu lekum dinekum ayetini. Ne dedi Hazreti Ömer? Bu ayet bizim için bir bayram değil onlar bayramdır. Neden? Çünkü bu ayet Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir cuma günü Arafat'ta Haccül Ekber dediğimiz o büyük hacda nazil oldu. Cuma bayramdır, Arafat bayramdır, ertesi gün bayramdır. Hac bizim için bayramdır, ayetin ihtiva ettiği mesaj bayramdır. Dinin kemale erdiği, ve nimetin tamamlandı artık hiçbir eksik yok işin içerisinde. Bu iş olduğu anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu cümleme dikkat edin. Sahabeyi ümmete emanet etti. Ehli beyti hem sahabeye hem ümmete emanet etti. Ümmeti ehli beyte emanet etti ve gitti. Anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. Sahabeyi ümmete emanet etti. Ehli beyti hem sahabeye hem ümmete emanet etti. Ümmeti de ehli beyte emanet etti. Bakın dört tane emanet edişten bahsettim. Eğer ehli beytle sahabe aynı şey olsaydı böyle bir ayrışıma ihtiyaç olmazdı. O zaman sahabenin ehli beyt'e emanet edilişinin bir anlamı olmazdı. Ehli beyt'in ümmete emanet edilişin bir anlamı olmazdı. Genel çerçevede sahabe ümmete ümmet sahabeye emanet edilerek bu iş biterdi. Ama Efendimiz bunu yapmadı. Dört tane emanet edişi söyledikten sonra bu dünyadan çekip dar bekaya gitti. O dört cümleyi tekrar edelim. Sahabenin ümmete emanet edilişi. Ehli beytin sahabeye emanet edilişi. Ehli beytin ümmete emanet edilişi. Ümmetin ehli beyte emanet edilişi. Bu dört cümlenin ne anlama geldiğini şimdi anlamaya çalışacağız. Ancak bir ara konuya girelim. Sizler elhamdülillah... Burada beraberce ashabı kiramı tanımaya çalıştığım yol arkadaşlarımsınız. Ben öyle görüyorum hiçbir zaman hoca talebe görmedim siz ne derseniz deyin. Ben öyle bilir öyle de bilmeye devam edeceğim. Bahtiyarsınız çünkü ashabı dışarıdaki insanlardan daha fazla tanıyorsunuz. Şöyle tanıyanlara sorsam desem ki. Hz. Ebu Bekir'in erkek çocukları soy erkek neslinden gelir ya ancak ehlibeyt Beyt onun dışındaydı. Onun gerekçelerini ilerleyen derslerde anlatacağız. ehl Beyt'in misyonunu anlayabilme adına sorsam size. Hz. Ebu Bekir'in kaç erkek çocuğu var ve onların soylarını anlatacak kim var içimizde? Bir el kalkar mı havaya? Bunu gerçekten soruyorum. Yani cevabını ben vermek için değil, duymak için soruyorum. Bilen var mı? Buyurun. İki Muhammed ve Abdurrahman. Abdurrahman. Bir tane daha var. Evet. Abdullah. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in üç çocuğu var. Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Bunların çocuklarını bilen var mı? Öğrenmemize de belki gerek yok özel bir alandır ilgilenen öğrensin. Hazreti Ömer'in kaç çocuğu olan olduğunu bilen var mı? El görmek istiyorum. Tane. Beş tane. Ben üç tane. Üç tane. Arttırın arttırın. Heh. Yedi tane bir tane daha arttırın. Sekiz tane. Biz sadece Abdullah İbni Ömer'i biliyoruz ondan işimiz çok ama mesela Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde 3 tane Abdullah var ismi Abdullah olanlar büyük Abdullah orta Abdullah küçük Abdullah orta Abdullah Ubeydullah diye de geçer bazen bazı kaynaklarda hatta bir dönem şöyle bir şey söylüyorlar Hazreti Ömer'e Başka isim mi yok sen çocuklarına Abdullah koyuyorsun sonra da başına küçük orta büyük ekliyorsun. Vallahi diyor ben ne zaman Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında bir ismi değiştirdiğine şahit olmuşsam her daim Abdullah olarak değiştirmiştir. Adamın adı Abdülkaabe'dir. Abdurrahman İbni Af mesela. Onun adını Abdurrahman yapmış ya Abdurrahman ya Abdullah ama çoğu zaman Abdullah diye değiştirmiştir efendimiz. Diyor ki Hazreti Ömer madem Abdullah ismi bu kadar sevimli ve sevgilidir Allah Resulüne ben de çocuklarımın ismini böyle yapacağım. Üç tane Abdullah koymuş iki tane de Zeyd var oğullarının içerisinde Zeyd küçük Zeyd Zeyd kim? Zeyd İbni Hattab Hazreti Ömer'in küçük kardeşi ona Ömer aşık inanın biz de tanısak aşık oluruz. O yemame'de şehit olduğu zaman Hazreti Ömer ne diyecek biliyor musunuz? Allah Zeyd'e rahmet etsin benden önce Müslüman oldu benden önce şehit oldu benden önce de şimdi cennete gidecek. Böyle kardeşe aşık olmaz mı? Onun için Ömer kardeşinin ismini iki oğluna koyarak Zeyd isimlerini yaşatıyor. Başka Abdurrahman, Asım, İyad onun diğer çocukları. Bunların çocuklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Merak edersek öğreniriz. Ama bunu öğrenme gibi bir sorumluluğumuz yok. Hazreti Osman'ın kaç oğlu var bilen var mı? Evet onu hiç mi bilmiyorsunuz yoksa Hazret Osman'ın da dokuz oğlu var bir tanesinin anası peygamber aleyhissalatü vesselamın kızıdır Rukiye validemizden olan Abdullah isimli bir oğlu var Gerçi Abdullah Habeşistan'da olmuş bir müddet Habeşistan'da yaşamış daha sonra gelmiş Medine'ye 6-7 yaşlarında bir rivayete göre 10 yaşlarında bir horoz gagalamış hasta düşmüş ve onun üzerine de vefat etmiştir. Ama diğer oğullarının hepsi yaşamış. Mesela Eban bin Osman Siyer'de adını çokça duyduğumuz alim bir sahabidir. Onun dışındaki oğullarının da İslam tarihinde isimleri var. Ancak onları ve onların çocuklarını bilmemiz gerekmiyor. Peki Hazreti Ali'nin kaç çocuğu var? 15 tane biz sadece Hasan Hüseyin Muhsin ya da Muhassin bunları kız olarak da Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü ki bunların beşinin anası Hazret Fatma'dır bunları biraz biliriz geri kalanlara ait de bir bilgimiz yok Hazreti Ali'nin Hazret Fatma'dan sonra 8 evlilik yaptığını bu evliliklerden de 11 erkek, 11 15 kız çocuğunun olduğunu biliyoruz. 11 erkek, 15 kız. Hazreti Fatma'nın çocuklarının dışında. Tabi Hazreti Ali, Fatma validemiz hayatta olduğu müddetçe de evlenmedi. Evlenmeye teşebbüs etti mi? Etti. Edince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok sinirlendi. Hutbeye çıktı ne dedi biliyor musunuz? Ne derdi Ali'ye ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ne derdi Ali'ye ey Ali sen bana dünya ahiret kardeşisin. Ey Ali sen bana Musa Harun'a neyse sen de bana olsun. Ey Ali sen şusun sen busun onlarca sözünü biliyoruz. O gün ne diyor biliyor musunuz hutbede? Söyleyin o adama. Benim kızımın üzerine evlenmesin. Eğer evlenecekse önce kızımı boşasın. Söyleyin o adama. Budur. Efendimizin aslında Ali'ye Fatma'ya biçtiği rolün bir işaretidir bu bu yoksa sadece evlilik meselesi değil mesele çok farklı bir şey inanın halen Müslümanlar olarak biz Ehl-i Beyt'i hakkıyla takdir edemediğimiz için bu sözleri anlayamıyoruz peki Ali'nin diğer 11 oğlu kimi biliriz hiç Biraz ilgiliysek ancak isimleri biliriz. Mesela onlardan bir tanesidir Muhammed el-Hanefiyye. İnanılmaz birisidir. İnanın Ali'nin evladı olmayı sonuna kadar hak etmiş bir yiğittir. Keşke zaman olsa da ben onu biraz size anlatsam. ben o Hanife'den olduğu için Muhammed el Hanefiye nispetiyle anılmış. Annesi Havle binti Cafer. Siyasette farklı biri, mücadelede farklı biri, ilimde, irfanda farklı biridir. Bir gün anlayamıyor. Hazret Hüseyin'in adımlarını anlayamıyor. Anlayamayınca da biraz üzülüyor. Yanındakilerden biri ona moral vermek için diyor ki ey Muhammed ne üzülüyorsun? Sen de Ali'nin oğlusun o da Ali'nin oğlu. Ne diyor biliyor musunuz? İkimiz de Ali'nin oğluyuz ama onun anası Fatma. Mesele budur aslında. Ananın Fatma olmasıdır ehli beyt olabilmesi için. Peki neden böyledir? Neden? Neden ashabın çocuklarına dair bir bilgi bizim için bir yükümlülük değildir de ehli beyt özellikle bizim için bir yükümlülüktür? Mesele peygambere damat olma meselesi midir? Hayır eğer öyle olsa Efendimizin Hazreti Ali'nin dışında da damatları var. Hazreti Osman var ki o iki nur sahibi hem Rukiye'nin hem Ümmü Gülsüm'ün kocası. Damat olma değil. Damat olma olsa Ebul As diye bir damadı da var. Mekke'nin cahiliye günlerinde El Emin lakabı iki isme verilir Mekke'de. Biri efendimiz, biri Ebu'l As. Böyle biri. Ama mesele damat olma meselesi değil. Peki mesele Beni Haşim'den olmak, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a amca oğlu olmak meselesi midir? Hayır. Efendimizin 35 tane amcasının oğlu var. Bunlardan nübüvete erenlerden sadece iki tanesi Müslüman olmuyor. Biri Ebu Talib'in oğlu Talip, biri Ebu Leheb'in oğlu Uteybe. Onların dışındakilerden, dışındakilerden nübüvete varanların hepsi Müslümandır. Eğer amca oğlu meselesi olsaydı başkası da olabilirdi. Mesela o da değil. Peki mesele Ebu Talib'in oğlu olma meselesi midir? Ebu Talib'in oğlu olma meselesi olsaydı Cafer vardı Cafer aynı anadan aynı babadan. Babaları Ebu Talip anaları Fatma binti Esed. Cafer ki Mute'nin kahramanı Cafer ki Caferi Tayyar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi kardeşiniz Cafer'i görüyorum. Allah bana gösteriyor. Cennette iki kanat takmış. Oradan oraya uçup duruyor dediği Cafer. Eğer Ebu Talib'in oğlu olma meselesi olsaydı o da olurdu. Akil de var. Onun da anası aynı babası aynı. mesela bu. Peki gelin kızlar çerçevesinden baksak meseleye. Hazret Fatma babası Efendimiz aleyhissalatü vesselam annesi hanımlar aleminin sultanı Hatice validemiz. Mesele peygamber aleyhissalatü vesselama kız olma meselesi olsaydı 3 kız daha vardı. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Üçü de farklıdır birbirinden değerlidir biz hiçbirini birinden ayırmayız ama neden bu üçü değil de Fatma'dır demek ki mesele farklıdır nedir istihdam-ı ilahidir dostlar. Budur. Allah onları orada istihdam etmiştir onları seçmiştir sorabilir misiniz Allah'a haşa niye seçtin diye? Siz aslında onların hayatlarını derinlemesine öğrendiğiniz zaman o seçimin illetine ait bazı şeyleri yakalayabilirsiniz. Aslında Fatma'yı da Ali'yi de diğerlerinden ayıran özellikler var. Ancak meselenin bu bir boyutunda Allah'ın seçimi vardır. Allah seçmiştir. Bunu da bir tarafa yazalım. Bir başlık daha açacağız bir konuya daha gireceğiz sonra bu emanet edilişi daha iyi anlayalım diye. Allah peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce de birçok peygamber gönderdi. Biz Kur'an'da bunların isimlerinin 24 tanesini biliyoruz Efendimiz dışında. Eğer biz Üzeyir Lokman Zulkarnayn'i de peygamber kabul eden görüşü kabul etsek 27 tane peygamberi daha biliyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki. Gönderilen peygamberler bunlarla sınırlı değil. Çünkü bir hadise göre 124 bin bir diğer hadise göre 224 bin peygamber Allah göndermiştir. Kimisi nebidir kimisi resuldür. Bunların bazılarıyla kitaplar da gönderdi. Ama gönderilen o kitapların tamamının tahrif olduğunu biliyoruz. Neden tahrif oldu onlar? Allah korumayı onlara bıraktı. Onlar da koruyamadılar. Dolayısıyla Efendimiz'e gelindiği zaman İsa aleyhisselamla Efendimiz arasında 500 küsür senelik bir fark var ki o dönem arası fetret dönemi diye bilinir. O dönem arasında gelene kadar da İsa aleyhisselama nazil olan ilahi metinlerden bir çoğunun tahrif olduğunu biliyoruz. Biz zaten ben İsrail'in diğer peygamberlerine gelen metinlerin de tahrif olduğu bizzat Kur'an'ın beyanıdır. Peki Kur'an'ı Allah kendi iradesinde kendi otoritesinde korunmasını alınca onu korudu. 1500 senedir o Kur'an aynen Cebrail'in tazeliğindedir. Bunda hiçbir fark yok. Mekke'nin Medine'nin sokaklarında Aleyhisselatu vesselam efendimize inen Kur'an ne ise bugün elimizde olan Kur'an da odur. Elhamdülillah. Allah korumuştur. Peki dostlar Allah nasıl korudu? Allah korudu buna iman ettik. Nasıl korudu? Allah sahabenin eliyle korudu. Ehli beytin eliyle korudu onların vesilesiyle korudu eğer başka ümmetlerin bir Ebubekiri Bekir'i bir Ömer'i bir Osman'ı bir Alisi hepsine selam olsun radıyallahu anhu Ecmain eğer olsaydı eğer ehli beytleri olsaydı ve onlara böyle bir rol yüklenseydi belki onlar da korunacaktı ama olmadı. Allah o nesli seçti onlara bu görevi verdi onların eliyle de Kur'an'ı koruyup diğer nesillere naklettirdi. Demek ki sahabenin ve özel olarak Ehli Beyt'in bu din binasındaki yeri şudur. Dinin muhafazası ve intikali bu cümleyi zihninizde iyi bir yerde tutun. Dinin muhafazası ve intikali. Ancak korunan sadece bugün elimizde olan mushaf değil. Biz öyle anlarız hep ama bu eksik anlamadır. Korunan mushaf değil ki. Korunan lafızdır elbette. Korunan manadır. Korunan maksattır. Korunan ameldir amel. Amel de korunmuştur. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. 1500 yıl önce Bilal'in Kabe'nin üzerinde okunduğu ezanla bugün Eyüp Sultan'dan Süleymaniye'den Sultan Ahmet'ten yayılan ezan aynı ezandır. Ezan hangi ayette var? Yok Allah onu da korudu. İbadeti korudu. Namazları korudu. Bunlar nesillerden nesillere nakledilerek geldi. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mütevâtiri hay diyoruz. Mütevâtiri hay, yaşayan mütevâtir diyoruz. Nesillerden nesillere nakledilerek bu din ilk günkü gibi bu günlere kadar ulaştı elhamdülillah. Kimin sırtında ilk halkada sahabenin? Sonra Ehl-i Beyt'in. İkinci halkada sahabe yoktur. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bu asırdan sonra beni gören hiç kimse kalmayacak dedi ve gerçekten öyle oldu. Ancak ilk nesil gittikten sonra ehl Beyt ile birlikte bu iş yürüdü. Bunu doğru anladığımız andan itibaren biz Ehli beytin adımlarını doğru anlarız. Mesela bunu anlasak dinin muhafaza ve intikalinin ehli beytin üzerinden yürüdüğünü anladığımız zaman Hazreti Ali'nin mücadelesini daha iyi anlarız. Neyin derdini veriyor neyin savaşını veriyor Hazreti Ali? Cemel'de sıffında nehveranda nedir Hazreti Ali'nin derdi? Halife olmak mı? Haşa yüz binlerce kez haşa Hazret Ali'nin hiçbir zaman böyle bir derdi olmamıştır. Kendisine Hazret Osman şehit edildiği zaman hilafeti teklif edenlere şunu söyledi. Bu iş benim işim değil dedi. Zorladıkları zaman ancak dedi ki eğer beni halife seçecekseniz o 3-5 kişinin söylediği söz ile olmaz Toplayın Bedir ashabının hayatta kalanlarını onlar dedikleri zaman ben ancak kabul ederim dedi. Hazret Ali'nin böyle bir derdi yok. Halife olma gibi bir mücadelesi yok. Peki Hazret Ali'nin derdi İslam coğrafyasının sınırlarını genişletmek midir? Haşa. Hazret Ali'nin derdi insanların takdirini ve taltifini toplamak mıdır? Haşa. Hiçbiri değil. Bakın anlayamadıkları için içimizden bazıları dışımızdaki oryantalistler, müsteşrikler falan filan değil. Müslüman olanların kitaplarında yazıyor bu. Hazreti Ali'yi siyaset bilmemekle itham ediyorlar. E tabi sen işin çerçevesini dünya saltanatıyla sınırlandırdığın zaman Hazreti Ali'nin adımlarını anlayamayacaksın. Ve işi Haşa başarısızlık olarak göreceksin. Ali'nin derdi hiçbir zaman bu değildi. Ne diyordu tarihe geçen sözüdür o? Mesele haklı olmak değil haklı kalmaktır. Bu söz öyle kolay bir söz değil. Haklı kalma mücadelesi verdi o. Ne adına? Dini muhafaza etme ve öteki nesillere kendinden sonra gelenlere aynen Allah Resulünden aldığı gibi tertemiz bir biçimde selim bir çizgide vermek için gayreti buydu mücadelesi buydu böyle bir mücadeleyi verdi yıllar yılı İbni Mülcem'in cehalet kokan o kılıcı Kufe'de bir namaz vaktine yürürken Ali'nin boynuna vurulduğu anda Ali'nin dilinden çıkan cümle şu oldu. Fustu bir Rabbil Ka'be. Bismillah ve billah ve ala milleti Rasulillah. Bu sözler neyin nesi Allah aşkına? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben şimdi kurtuldum. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla. O'nun. Peygamberi olan Resulullah'ın milletiyle beraber. Ali'ye bu sözleri söylettiren buydu işte. Korudu o güne kadar can hıraş korudu. O gün kılıcı yiyince de ben emaneti şimdi emin ellere bırakarak gidiyorum demenin mutluluğuyla o sözleri dilinden döktü. Uhud'un arkasından gelmiş Efendimiz'e. Ya Resulallah demiş Bedir'den sonra da gelmiş amcam Hamza'da gitti ben yine kaldım şahadet bana nasip olmayacak mı ya Resulallah demiş. Efendimiz sabır telkin etmiş Ali sabret gün gelecek özlediğin şahadete ereceksin gün gelecek başının kanı sakalını boyayacak asıl ben o gün göreyim senin sabrını asıl ben o gün göreyim senin sabrını başının kanı sakalını boydu ve o günde Ali istikamet üzereydi Ali dört elle sarılmıştı o nebevi mirasa pek derdi vardı hilafettir, devlettir, şudur budur bunların hiçbiri değil. Ben aldığım gibi emanet edeyim gerisi benim için önemli değil. Ondan sonra Hazreti Hasan. Ne dedi Efendimiz Hazreti Hasan için? Bu benim oğlum Seyit, Seyittir benim oğlum. Allah onun eliyle bir gün iki Müslüman cemaati birleştirecektir. Rol bu. Rol buysa Hazreti Hasan'ın bundan başka bir şey yapması beklenebilir mi? Hazreti Hasan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu sözünün bir gereği olarak babasından sonra altı ay hilafette kaldı. Altı aydan sonra hilafetten çekildi Şam'ın lehine bir anlaşma vardı aralara detaylarına daha sonraki derslerde geleceğiz. Çekilerek hilafeti bıraktı. Ne oldu? Hanımı Ca'de binti Eşas İbni Kays. Eşas İbni Kays'ı biliyoruz aslında. Ca'de de onun kızı. Onun eliyle zehirlendi. Peygamberin torunu. Seyyidim dediği, evladım dediği o torunu kendi hanımı zehirledi ne için dünyevi bir saltanat için. Asıl sultan kim anlamamış ki Allah dünyada o ikisini birbirinden ayıracak. Zehirlenmiş vefat döşeğinde başucunda Hazreti Hüseyin abisine ısrar ediyor. Ne olur söyle bunu sana kim yaptı? Aslında Hazreti Hasan biliyor ama söylemiyor. Ne için? Kurban olacak. Kurban etmemek için. Allah biçmiş o rolü. O rolün gereğini yapacak. Hazreti Hüseyin'e sabrı tavsiye edecek. Ve sakın ha benim bu halimin bedenini kimseye ödetme tavsiyesini, vasiyetini yaparak şehit olarak bu dünyadan çekip gidecek. Gelecek Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin'den söz açılırsa biter mi? Ama konumuz o değil. Kerbela'ya yürüyor. Muhammed Hanefi'ye tutmuş ellerinden. Ne olur ey Hüseyin gitme. Söz bir tek cümledir. Gitmem lazım bırak beni. Niye gitmesi lazım? Biçilen rol gereği başka hiçbir şey değil. Ne diyor biliyor musunuz Muhammed Hanefi'ye? Bunlar sana mektup üzerine mektup yazıyorlar. Kufelleri kast ederek söylüyor. Onlar daha dün babama ihanet etmediler mi? Aynısını sana da edecekler. Sakın onların sözüne aldanarak gitme. Gitmem lazım Muhammed çekil önümden. Yürüyecek. Gelecek yolun bir yerinde şair Ferezlak durduracak. Bir şiir okuyacak meşhur Arap şairi. Ey imam diyecek Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Gel vazgeç gitme söz aynı söz gitmem lazım. Niye gitmesi lazım? Ancak biz onun neden gitmesi lazım olduğunu Kerbela'da kılıçların altında doğranırken anlarız. Kılıçlar Hüseyin'i doğurarken... Hüseyin'in dininden dökülen cümle nedir biliyor musunuz? Eğer bedenimle eğer kanımla yükselecekse korunacaksa ceddim Muhammed'in dini ey kılıçlar doğrayın beni alın bedenimi. Söz bu. Anlıyoruz değil mi meselenin ne olduğunu? O orada kanını akıtacak. Cehalet ile yüz yüze gelen o çorak toprağı ancak akıttığı kanıyla yeniden diriltecek. Yeniden bu işin ne olduğunu o insanlara o haliyle anlatacak. Kerbela'da şehit olanlar Hz Hüseyin dahil 72 kişidir. Kaç kişi Ehli Beyt'tendir biliyor musunuz? 29 insan. 29 insan peygamberin çocukları bunlar. Başka bir nesilden bahsetmiyoruz. Kim var orada? Hüseyin var Hüseyin'in çocukları. Hasan'ın çocukları. Akin'in çocukları. Cafer'in çocukları. Abbas'ın çocukları. Başka kimse yok. 29 tane aynı evden ilk neslin çocukları var. Diğerleri de Ehli dostları. 72 insan o meydanda. Bu amaçla yürüyor ve bu amaçla doğranıyor onları Kerbela'nın meydanına getiren budur bundan başka bir şey değil Allah bir tanesini kurtarmış tek bir tane o gün yaşı 22 23'tür adı dedesinin adıdır Ali'dir ama biz onu Zeynel Abidin olarak biliriz niçin Zeynel Abidin onun dersinde anlayacağız. 22-23 yaşında Kerbela'da hastadır yakınları özellikle hanımlar örtülerin altına alır saklarlar onu onu saklayıp muhafaza ettikleri için de İbni Ziyad'ın adamları onu görmez öyle kurtarır aslında saklayan Allah'tır onu çünkü o nesil onun eliyle onun sülbinden yürüyecek Zeynel Abidin Bambaşka bir insan. Kelepçelenmiş. Ayaklarına prangalar vurulmuş. Medine'den Bağdat'a götürülüyor. Meşhur hadis alimi Şihab-ı Zühri şöyle ona bir bakıyor ağlamaya başlıyor. Varıyor yanına diyor ki ey peygamberin evladı. Ne olur beni, beni tutsunlar da seni bıraksınlar. Ne olur... Senin yerine ben gideyim. Ne diyor biliyor musunuz? Üzülme ey zühri bu bizim kaderimiz. Allah Allah. Üzülme ey zühri bu bizim kaderimiz. Zeynel Abidin biliyor bunu bilmez mi? Allah seçmiş onları o nesil bunu yapacak başka bir şey değil. Onun arkasından onun çocuğu Muhammed Bakır 56 yıllık ömrüne bakın kundakta başlamıştır bedel ödemesi ta 56 yaşına kadar. Hep ödemiştir, hep ödemiştir sonuna kadar onun da işi dinin intikal ve muhafazası için bedel ödemektir. Muhammed Bakır'ın oğlu Caferi Sadık bir Muhammed aslında niye Es Sadık onun lakabı? Sıdk'ta sadakatta zirve de onun için. Ancak ona sıddık ve sadık unvanını kazandıran başka bir şey de var. Duysun alem bu hakikatleri ki bu işin aslını öğrensin. Bu meselenin gerçekten nasıl olması nasıl anlaşılması gerektiğini öğrensin. Muhammed'in babası. Cafer'in babası Muhammed, Muhammed'in babası Zeynel Abidin, Zeynel Abidin'in babası Hüseyin, Hüseyin'in babası Ali. Peki Cafer-i Sadık'ın annesi kim? Ümmü Ferve, kimin kızı? Kasım'ın. Kasım kimin oğlu? Muhammed'in. Muhammed kimin oğlu? Ebu Bekir. Nereden almış Es Sadık lakabını anladınız mı? Caferi Sadık demek sıtkın ve sadakatin timsali olan Ebu Bekir'in oğlu torunu demektir. O aslında sadakati sadakat timsali olan bir dededen almış ve onu o çağda o temsil etmiş. Sadık olarak nasıl alem insanlardan muamele görür? Cafer-i Sadık'ın eliyle alem görmüş ama bağ böyle bir bağdır baba tarafından Ali'ye ana tarafından Hazreti Ebu Bekir'e yaslanan bir bağdır Cafer-i Sadık demek budur inanın dostlar uzatmamak için özetleyeceğim ama bunlara geleceğim bunlar mühim meseleler 9. kuşakta Hazreti Ali'nin torunu olan Hasan el Askeri Hicri 260 yaklaşık 200 yıllık bir süre var. Bakın Kerbela ile beraber değerlendirirsek. 200 yıl içerisinde Ehli Beyt'in yaptığı bundan başka bir şey değildir. Ne yapmışlar? Dinin intikal ve muhafazası için candan canandan vazgeçmişler. Sayılarını bilmiyoruz. 200 yıl içerisinde şehit edilen, zehirlenen, Asılan savaşta öldürülen bir şekilde işkencelerle zindanlara hapsedilen ehli Beyt mensuplarının sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. 200 mü, 20 bin mi 200 bin mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki bu insanların tek amacı bu olmuş. Dini muhafaza etmek kendinden sonraki nesillere de aktarmak. Anladık mı ehlibeytin ne olduğunu? Demek ehlibeytle sahabe arasında dinin muhafaza ve intikali noktasında ortak bir bağ var. Ancak sahabenin çocukları için böyle bir görevlendirme ve istihdam ilahiye yokken ehlibeyt için böyle bir istihdam ilahiye ve böyle bir görevlendirme var. Bunu bilelim bundan sonraki söyleyeceklerimizi bunun üzerine bina edelim. Şimdi dönelim işin en başına ne dedik? Dörtlü bir emanetten bahsettik. Sahabenin ümmete emanet edilişi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu neslin kıymeti, kadru kıymeti daha iyi anlaşılsın diye defaatle bizlere ve o günkü muhataplara sözler söyledi. Şimdi bazıları şunu anlamıyor. Efendimiz ashabıma sövmeyin diyor ya. Onlar da diyorlar ki kime dedi Efendimiz bunu sahabe dediğimiz insanlara dedi. O halde Efendimizin dünyasında sahabe bizim dünyamızdaki sahabeyle aynı değil. Dur orada bir dur orada bir yanlış var onu düzelteceğiz. Nedir o yanlış? Bugün bizim ehli sünnet dediğimiz aile ki hepimiz o ailenin mensubuyuz. Bilmiyorum içimizde şii kardeşler var mı ama umumumuz ehli sünnetiz. Ehli sünnet dediğimiz ailenin sahabe tanımı hadisçiler ve usulcüler olarak ikiye ayrılır. Ama ehli sünnetin sahabe tarifi genelde hadisçilerin tarifidir. Nedir mesela o tarif? En meşhur tarif İbn Hacer'in tarifidir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la dünya gözüyle görmek de şart değil. Ama olan sahabiler var az ya da çok mümin bir biçimde mülaki olan mülaki buluşmadır işte buluşan sahabidir. Az ya da çok bu tarife göre Efendimiz aleyhissalatü vesselamı veda Hacında Arafat'ta Müzdelife'de Meşaril Haram'da yani Mina'da Veda hutbesi dediğimiz o hutbeleri dinleyen insan sayısı 124 bindi. Bizim hadisçilerimizin tarifine göre o 124 bin insanın tamamı sahabidir. İsterse bir defa görmüş olsun. Ve ben de onu benimseyenlerdenim. Neden? Nedeni belli. Siz görene niye takılıyorsunuz Allah aşkına? Görülene takılın beni mi gördüler alemlere rahmet olan aleyhissalatü vesselam efendimizi gördüler onu bir görseydik bir kez görseydik ya Allah aşkına kendinize sorun rüyada bile görüyorsunuz bazen yüzünü görmüyorsunuz o günüz farklılaşıyor bir kez dünya gözüyle görseydik halimiz böyle mi olurdu niye biz bunları anlamıyoruz? Sohbeti Resul'de ve sohbeti nübüvvette insibah vardır insibag gördün ya Allah Resulü sana elindeki o elmas kılıçla o Kur'an'ın elmas kılıcıyla bir fırça çalar tamamdır iş sen bir seviye kazandın bir seviye. Sohbeti nübüvvette insibah olduğu gibi in ikas vardır ne demek in ikas alır ve yansıtırsınız. Ashab da biz bunu görüyoruz almışlar görmüşler efendimizi yansıtmışlar diğer alemlere. Peki ehli sünnetin temel görüşlerinden bir tanesi bütün sahabe adildir. Bu ne demek bu şianın imamlara söylediği masumiyetle aynı şey değil. Onlar imamların masum olduğunu söylerler. Yani isme sıfatı vardır peygamberler gibi hata işlemezler. Sahabe adildir derken ehli sünnet dünyası sahabe hatasız mıdır diyor. Hayır. Sahabenin hatalarını biz Kur'an'dan ayet olarak okuyoruz. Bunu söyleyebilir mi bir insan? Nerede? 70 ayet Ali İmran suresinde Uhud'daki hallerinden bahsediyor. Tevbe suresinde Huneyinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalnız bırakıp dağılmalarından bahsediyor. Nur suresinde 29 ayette Ayşe anamıza atılan iftiradan bahsediyor ki o iftiraya adı karışan üç sahabidir. Cuma ayetinde Cuma suresinde Efendimiz'i hutbede ayakta bırakıp kervana koştuklarından bahsediyor. Daha da sayayım mı? Kur'an anlatıyor nasıl biz bunları yok sayabiliriz peki sahabenin adaleti ne demek sahabenin adaletinin hadis nakdi açısından bir değeri var Sahabe adildir demek onlar rivayetlere yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan duydukları sözlere asla yalan karıştırmazlar demektir ve bu böyledir. İnanın bu böyledir. Peki şimdi şöyle bir itirazda bulunacaksınız. Bizim hadis külliyatımızda mevzu uydurma hadisler de var. Bunlar neyin nesi? Uydurma hadis zaten nedir biliyor musunuz? Hadis alimlerimizin yaptığı şu. O hadislerin o silsilede sahabeden peygambere sahabeden tabiine tebe ta'bine tedvin asrına kadar gelen o silsilenin sıhhatini tems ortaya koymaktır. Sıhhatini ortaya çıkarmaktır. Eğer sıkıntı varsa onlar söylüyorlar zaten. Yoksa haşa sahabenin yalana ait bir sözünün tespiti değil ki bu. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla sahabenin adaletinin ne anlama geldiğini bir kere doğru anlayalım. Bu bizim hadisçilerimizin tarifi. Usulcilere göre nasıldır? Onlar biraz daha daraltırık çerçeveyi. Onlar birinin sahabi sayılması için efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la bir miktar beraberce Aynı atmosferi paylaşmasını şart koşarlar. Bu miktarda sahabe alimden alime değişir. Kimine göre 6 ay, kimine göre bir savaş, kimine göre Mescid-i Nebevi'de bir oturum neyse artık. Bunlar ihtilaf arz eder. Usulcülere göre de böyle bir şey olunca o sahabedir. Bu da usulcülerin tarifi. Bu iki tarifin çerçevesinde biz bir değerlendirme yaparsak, şunu çok rahat görüyoruz. Hepsi sahabidir. Efendimizle Müslüman olarak buluşan, görüşen, gören ya da görmeden dünya gözüyle aynı atmosferi paylaşan. Ama hepsinin değeri Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın nazarında aynı değildir. Kur'an'da da aynı değildir. Hicretten önceyle hicretten sonrakiler bir midir? muhacir ile ensar olacak, bedel ödeyecek, sonradan gelip hazıra konacak bir midir? Ya da işin ilk halkası olacak. Darul Erkam'da Efendimizin mübarek ellerinde o nübüvvet sofrasında pişecek çekirdek kadro olacak. Bunlarla sonra yıllar sonra gelenler bir midir? Bir olmadığı için Hakim Ennisaburi sahabeyi tabakalandırırken, 12 tabakaya ayırır sıralama olarak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen sahabeme şöyle yapmayın böyle yapmayın derken karşısındakiler doğrudur sahabedir. Ancak onlara söylerken o ilk halka ile sonradan gelenleri mukayese ediyor onların şahsında bir de yine onların şahsından bize mesaj veriyor dolayısıyla o hadislerin iki muhatabı var bir sonradan o iman halkasına dahil olanlar iki sonradan gelen tüm müminler bu gerçeği unutmayalım şimdi gelin sahabenin ümmete emanet edilişi Ahmet bin Hanbel'in İbni Hibba'nın Tirmizi'nin külliyatında geçen bir hadis Hadiste Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi hadis böyle başlıyor. Allah'ım Allah'ım benim ashabım Allah'ım Allah'ım benim ashabım. Aman ashabım hakkında kötü söz söylemekten uzak durun. Benden sonra sakın ha onları hedef almayın unutmayın ki onları seven beni sever onlara buğz eden bana buğz eder onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur bana eziyet edene ise bana eziyet etmiş olan ise Allah'a eziyet etmiş olur Allah'a eziyet etmiş olan ise şüphesiz yakın ve şiddetli bir azab hak eder ne yaptı efendimiz bu hadisiyle sahabeyi sonradan Müslüman olmuş sahabeye evet emanet etti ama genel bir ifadeyle bütün ümmete emanet etti. Ümmet ne yapacak onları tanıyacak ne yapacak tanıdıkça sevecek ne yapacak onların mirasını üretme adına gayret gösterecek ne yapacak. Küçüklüğüne rağmen her biri bir sahabinin şahsiyetini yaşadığı hayatta diriltecek. Musaplar olacak içimizde. Abdurrahman İbni Aflar olacak. Aliler olacak. Hasanlar olacak. Hüseyinler olacak ki onların verdikleri miras üretilmiş olsun. Ve onlara karşı asla kötü bir söz söylenmeyecek. Onlarla sıradan insanlar gibi konuştuğumuz gibi konuşmayacağız. Onların din binasındaki yerlerinin ne olduğunu anlayacağız. Onlara söylenmiş bir sözün aslında dinimize söylenmiş bir söz olduğunu unutmayacağız. Şimdi anladınız mı sahabe adildir sözünün gerekçesini. Ehli sünnet şunu çok iyi biliyor o kapı bir açıldı mı artık o kapıyı durduramazsınız. Bugün birini eleştiren yarın öbürünü eleştirecek. Öbür gün öbürünü eleştirecek. Yarın onların üzerinden intikal eden din eleştirilecek. Bugün hadis eleştirilecek. Kapılar açılacak. Bu bir beşer sözüdür denecek. Şudur denecek budur denecek eleştirilecek. Yarın sıra Kur'an'a gelecek. Niye? Çünkü Kur'an'ın nakli ile hadisin nakli arasında hiçbir fark yok bizim ilahiyatımızda, bizim dinimizde, ilim tarihimizde. Hadis nasıl nakledilmişse Kur'an da öyle nakledilmiş. Fark yok ki. Sen inanıyorsun onun Allah tarafından korunduğuna. El inanıyor mu buna? İnanmıyor. Sen buna inandıramazsın insanları. Dolayısıyla bugün sen... Hadis meselesinde işi gevşek tuttuğun anda yarın söz Kur'an'a da gelecek. Sahabenin bu manadaki değerini anlamamız gerekir. Bu manada ümmete emanet edilişinin ne anlama geldiğini unutmamamız gerekir. İkincisi. Ehli beytin sahabeye emanet edilişi. Bakın farkı görüyoruz. Ehli beyt. Sahabeye emanet ediliyor Zeyd bin Erkam Ensardan bir sahabidir Hadis külliyatımız içerisinde Sekaleyn hadisi diye bilinen Hadis bu hadisi aklınızda Tutun onunla çok işimiz var Birkaç varyantı var birkaç Rivayeti var hepsine değineceğiz yer geldiği Zaman ama şu anda ben sadece Ehli beytin sahabeye Emanet edilişi babında Bu işe değineceğim Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccından dönerken kadir hum denen yerde su kuyusu orası konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer. Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşulduğu için orada konaklamış. Olay uzunca bir olay ama ben şimdi o olaya girmeyeceğim ama bu olayı anlatacağım size ilerleyen derslerde. O olayın arkasından Efendimiz bir konuşma yapıyor. Konuşmanın içerisinden bir cümle Zeyd bin Erkam'ın Müslim'de geçen rivayeti. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte bir de ehli beytimi bırakıyorum. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte bir de ehli beytimi bırakıyorum. İki kez aynı cümleyi tekrar ediyor. Şimdi söyleyeceğim cümleyi Allah'tan korkun. Ve ehli beytime sahip çıkın. Allah'tan korkun ve ehli beytime sahip çıkın. İki kez. Kime söylüyor? Sahabeye. Ne yapmış Efendimiz? Ehli beyti sahabeye emanet etmiş. Sahabe o emaneti nasıl korumuş ona da geleceğiz ilerleyen derslerde. Ebu Hureyre başka bir rivayet bize aktarıyor. Diyor ki Efendimiz dedi ki sizin en hayırlınız benden sonra ehlime en iyi davrananınızdır. Hayırlı profilini Efendimiz ne yaptı? Ehlibeyte beyte iyi davrananların üzerinden bize tanımladı. Bu hadisi duyunca durur mu Abdurrahman İbni Af? Yaşadığı sürece ehlibeytin beytin maşiyetini üzerine aldı. Ve her daim ehli beyte Abdurrahman İbni baktı. sadece bu hadisteki o hayırlılardan biri olmak adına İşte bu iki hadis ki onlarca hadis var bu konuda sadece Ehli Beyt'in sahabeye nasıl emanet edildiğini bize gösterir. Üçüncüsü neydi Ehli Beyt'in ümmete emanet edilişi aslında biraz önceki hadiste de dedim ya doğrudan muhataplar sahabe dolaylı muhataplar biziz. Ama şimdi ben yine Sakaleyn hadisinin başka bir varyantı üzerinden Ehli Beyt'in ümmete yani bize emanet edilişine, edilişini söyleyeceğim. Rivayet yine Zeyd bin Erkam'ın bu rivayet hakimin müstedrekinde. Ne diyor Efendimiz şüphesiz ben size iki ağır ve önemli emanet bırakıyorum. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim Ehli Beyt'imdir. Bu ikisi kevser havuzuna gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaktır. Şimdi aklınızdan şöyle bir şey geçebilir. Efendimiz sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum demiş. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim demiş midir? Demiştir. Bu rivayetler de var. Ama dedim ya Sakale'in hadislerinde biz bunları değerlendireceğiz. Özellikle burada Efendimiz Ehli Beyt'e vurgu yapıyor. Gerçi sünnetle Ehli Beyt'in ne farkı var? Sünneti en iyi yaşayan Ehli Beyt değil mi? Ehli Beyt sünneti en iyi temsil edenler değil mi? Dolayısıyla bu iki hadis arasında bir çelişki yok. Ama burada özel olarak Efendimiz ne dedi? Size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabı, biri benim Ehli Beyt'im. Bu ikisi... Kevser havuzunun başına gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacak. Ümmetin ehli beyt'e emanet edilişi. Ehli beyt ümmete, ümmet ehli beyt'e. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Hakimin müstedrekinde. Yıldızlar yeryüzündeki insanlar için yollarını bulmaları ve denizlerde boğulmamaları için bir güvencedir. Ehli beytim de ümmetim için ihtilafa düşmemeleri için bir güvencedir. Anladınız mı sözü? Efendimiz ehli beyte öyle bir rol biçmiş ki onlar olduğu müddetçe ihtilaf olmayacak. Onlar ihtilafın buradaki ihtilaf zenginliğimiz olan farklılık değil buradaki ihtilaf tefrikadır aslında. Birbirimize düştüğümüz birbirimizi yediğimiz şeyler. Onlar olduğu müddetçe onların sözlerine riayet edenlerin dünyasında ihtilaf ve tefrika olmayacak. Tabarenide ve Bezzar'da Abdullah İbni Zübeyir'in naklettiği hadise göre de Efendimiz şunu söylüyor. Ehli beytim sizin için Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binerse kurtulur. Kim o gemiye binmezse helak olur. Neden? Dinin muhafazası ve intikali onların eliyle yürüyecek de onun için. Onlar bize temsiliyet adına en doğru şeyleri ortaya koyacaklar da onun için. Dolayısıyla onların emniyetliği ya da emanet edilişliğinin altında böyle bir şey var. Şimdi dostlar. Asıl söyleyeceğimi söyleyeceğim. Onun için şöyle bir toparlanın. Bu söylediğimi iyi bir zihninizde ve hayatlarınızda yer edin. Emanete ihanet edene nedir bizim Efendimiz? Nedir? Münafık alametlerinden bir alameti taşıdığını söyler. Hadisler muhtelif. Ben bir tanesini söyleyeyim. Münafıklığın alameti üçtür. Bir... Konuştuğu zaman yalan söyler. İki söz verdiği zaman yerine getirmez. Üç emanete ihanet eder. Üçünden biri münafıklık alametlerinden biridir. Peki biri mi bulununca münafık olur? Üçü mü bulunca münafık olur? Onu siz araştırın bulun. Ama bilin ki üçten biri olduğu anda da münafıklık adına bir şey başlar. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Ehli beytimiz sevmeyen münafıktır. Siz emaneti nasıl anladınız? Sadece mal olarak mı anladınız? Eğer böyle anladıysanız eksik anladınız. Yok böyle bir şey. Emanet sadece birine eşyanızı vermeniz değil. Bu da emanettir. Bakın onun için Efendimiz ne dedi? Ehli beytimiz sevmeyen münafıktır. Cabir bin Abdullah bir söz aktarıyor bize bakın dikkat edin. Diyor ki biz münafıkları içimizdeki münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarının üzerinden tanırdık. Sözü anladınız mı? Biz münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarının üzerinden tanırdık. Bakardık adama Ali'ye düşman sayar bu adamda nifak vardır derdik. Niye emanet o emanet peygamberin emaneti sen o emanete ihanet ettiğin zaman ne olur Mifak alameti olur Dolayısıyla ehli beyte bu manada o emanete sahip çıkmak ya da çıkmamamak bizim mümin ya da münafık olduğumuzun da bir işareti olacak Allah bizi müminlerden etsin inşallah Evet dostlar söylenecek çok söz var söyleyeceğiz de ama ben özetleyeceğim. Neden biz ehli dersleri gibi bu dersi işleyeceğiz? Aslında söyledim maddeliyim ki zihinlerde iyi yer edinsin. Bir emanete riayet edip nifaka kapı açmamak için gerekçesini söyledim değil mi? En son bunu söyledim. İlk maddede bunu söyledim ki ikisi birbiriyle örtüşsün ve unutulmasın. 2. 23 yıl gecesini gündüzüne katıp bizim için çırpınan efendimize vefalı olduğumuzu ispat etmek için aslında ehli beyti sevmemizi Kur'an'da biz bir ayet üzerinden de biliyoruz. Ama Kur'an'da ehlibeyt bahsini ayrıca ele alacağımız için bakın ben hiç bugün size Kur'an'dan ayetlerden söylemedim. Onu biz ayrı bir bahiste ele alacağız. Özellikle Şura Suresinin 23. ayeti bunun ispatıdır. Meveddete fil kurba budur. Ne olduğunu o bir derste anlayacağız. 3. Dinin muhafaza ve intikalinin nasıl olduğunu kimlerin vesilesiyle gerçekleştiğini daha iyi anlamak için dinin muhafaza ve intikaline bugünkü derste çok vurgu yaptım dört Kur'an'ı daha iyi ve daha doğru anlamak ve yaşamak için ne dedi efendimiz benim ehli beytimle Kur'an Kevser havuzuna kadar birbirlerinden hiç ayrılmayacaklar o halde Kur'an en doğru kimin diliyle anlaşılır diye bir soru sorsanız bana sahabenin derim ehli beytin derim zaten de böyledir bakın onu dikkate almadığımız için bugün bazı ayetleri kendi kafamıza göre yorumluyoruz kendi yüklediğimiz anlamlarla da onun üzerine bir şeyler bina ediyoruz böyle bir hakkımız yok kusura bakmayın Vahyin ilk muhatapları onlardı. En doğru da Kur'an'ı onlar anladı. Biz şu anda onların anlayışını anlamaya çalışıyoruz. Bu yeni meselelere kapılarımızı kapatmamız anlamına gelmez. Ama burada bir hakikati bir hakkı teslim etme anlamı vardır. Sahabe nesli Kur'an'ı en doğru bir biçimde anladı. Bakın ne diyor İbn Abbas haricilerle bir münakaşa var hariciler ne dediler hüküm yalnızca Allah'ın dediler İbni Abbas'ı haricilere gönderecek Hazreti Ali diyor ki git onlara Kur'an ayetlerinin üzerinden değil aslında hakemliğin insana da tevdi edileceğine dair Kur'an'da ayetler var mesela karı koca arasında bir sıkıntı olduğu zaman bir hakem o taraftan bir hakem bu taraftan gelsin o hakemler melek mi kim onlar? İnsan insanın hakemliği Kur'an'da anlatılan bir şey başka ayetler de var. Hazreti Ali bilmez mi bunu bilir ama bilir ki bu kafaları cehalet ile örülmüş adamlar hangi ayet söylenirse söylensin o ayete bir itirazda bulunacaklar. Ve hiç yoktan ayetler münakaşanın malzemesi olacak. Onun için İbn Abbas'a diyor ki git onlarla sünnet üzere mücadele et İbn Abbas anlamıyor ve orada bir söz söylüyor o söz bizim için çok mühim niye ey emirel müminin diyor biz ki ehli beytiz. bakın o söze dikkat edin biz ki ehli beytiz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama inen her ayetin nerede niçin Kimin hakkında indiğini biliriz. Niye ayetle mücadele etmeyelim? Hazreti Ali anlatır gerekçesini İbn Abbas ne olur? Tatmin olur. Varır haricilerin yanına. Söyler. Hüküm yalnızca Allah'ındırdır. Ali hakem olayını kabul ettiği için haşa müşrik olmuştur. Dinden çıkmıştır derler. Nedir biliyor musunuz İbn Abbas? İçlerinde... Hudeybiye'ye katılan ashabın çocukları var. Siz bilmiyor musunuz Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hudeybiye'de Süheyl İbni Amr'la ki o bir hakemdi. Onun hakemliğinde bir anlaşma yapıldı. Şimdi haşa Ali'ye söylediğinizi peygambere de mi söyleyeceksiniz? Haricilerin içinden çözülmeler oldu. Bilinen bir olayın üzerinden ne yaptı bunu söyledi. Ama orada İbn Abbas'ın söylediği söz çok önemli. Biz ki ehli Beytiz. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'a inen her ayetin nerede ne zaman nasıl nazil olduğunu biliriz. Peki bunu bilen bir aileden Kur'an öğrenilmeyecek de nereden öğrenilecek Allah aşkına? Efendimiz demedi mi Ayşe anamızı göstererek? Dininizin yarısını Başka bir rivayette üçte birini Şu Hümeyra'dan alın dedi Hümeyra'nın üzerinden Anamız Ayşe anamızın üzerinden Din öğrenildi çünkü Efendimizin kapalı kapılar Ardındaki nice şeyini Biz bugün Ayşe anamızın rivayetleriyle Anlıyoruz Budur. Ehli beyt demek Kur'an demektir Ehli beyt demek Kur'an algısı, Kur'an anlayışı, Kur'an yaşayışı demektir. Beş, peygamberin sesini, sedasını, meltemini daha derinden hissedip onun ev halkının üzerinden onu daha iyi tanıyabilmek için. Bir insanı en iyi kim tanır? Ev halkı tanır. Ehli Beyt, efendimizin hane halkı ev halk Efendimiz vefat etmiş Ayşe anamızın Ebu Hale'den olan bir oğlu var adı Hint Hint bin Ebu Hale ne yapıyor biliyor musunuz Hazreti Ali'nin arkasında bir gölge gibi tutmuş Ali'nin elini tabirca ise Ali'den başka bir şey görmüyor gözü en sonunda Ali'nin saflarında Cemal'de şehit oluyor Soruyorlar Hint bin bu Hale'ye niye bu Ali sevdası? Bak başka sahabiler de var. Niye Hazreti Ali'nin arkasında adım adım onu takip ediyorsun? Söylediği söz nedir biliyor musunuz? Siz yoksa hissetmiyor musunuz? Bakın Ali'den Efendimizin kokusu geliyor. Her sahabede var o koku ama Ali'de bir başkadır. İnanın bir başkadır Ali de o koku bambaşkadır çünkü Ali 5 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanesine gelince Efendimiz 35 yaşındaydı Hatice validemize elinden tutup emanet ettiği zaman söylediği cümle şudur Hatice'm ben Ebu Talib'in çocuklarından birini seçtim öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Ali demek bu demektir. Ve ehli beytin üzerinden biz peygamber aleyhissalatü vesselamın kokusunu en üst düzeyde görürüz. Bakın bunu anlamazsanız anlamazsınız Ammar bin Yasir'i. Ammar bin Yasir'in ne işi var Ali'nin arkasında? Anlamazsınız Ebu Zer'i. Selman-ı Farisi'yi anlayamazsınız. Miktat İbni Amr'ı anlayamazsınız. Ümmü Seleme validemizin evlatlarım evlatlarım diye inleyişini anlayamazsınız. O inleyişin altında bu var. Ümmü Seleme validemiz bu meseleyi öyle bir anlamış ki diğer annelerimizin aksine onun inleyişi bambaşkadır. Anlayan bu meselede onlardan gelen kokunun ne olduğunun çok iyi farkındadır. Altı bu ümmetin saadet asrından felaket asrına hatta asırlarına nasıl düştüğünü anlamak için. Aslında Ehli Beyt'in tarihi bize bunu verir. Ehli Beyt'in tarihi saadet asrından felaket asrına nasıl geçtiğimizin bir özetidir. İşlediğimizde göreceksiniz. Yedi imamet çizgisiyle. Saltanat çizgisi arasındaki farkları görebilmek için. iki çizgi var. İmamet çizgisi saltanat çizgisi. O çizgi bir başladı halen devam ediyor. İki çizgi arasındaki fark da aslında Ehli Beyt'in tarihinde çok net bir biçimde ifade edilir. Sekiz. Teslimiyet ahlakının kodlarını ve gereklerini gerçek manada öğrenebilmek için. Teslimiyet Müslümanın olmazsa olmaz vasfıdır. Bunun bir Müslümanın hayatında nasıl temsil edildiğini de en iyi bize ehl gösterir. 9. Allah'la kurbiyetin yakınlığın ancak kurban ederek ve kurban olunarak sağlanacağını gerçek manada öğrenebilmek için ne dedik ehli beyt için kurban nesil dedik onlar hep kurban ettiler canlarını da kurban ettiler yeri ve zamanlı gelince biz bu işin neden imanın bir parçası olduğunu onların hayatını öğrendiğimiz oranda öğrenebiliriz Onuncusu ve sonuncusu hakkıyla sevip yollarını yol ahlaklarını ahlak mücadelelerini mücadele edinebilmek için. Aslında her madde bizim için mühimdir bize bakar yönleri ama özellikle bu yol bu onuncu madde bizim için daha mühimdir. Onuncu maddenin vurgusu neydi sevgiydi. Ehli beyti sevmek bir dahaki dersimizin üst başlığı da o ehli beyt sevgisi nasıldır nasıl olmalıdır bu işin gerekçeleri ve dayanakları nelerdir bunu işleyeceğiz inşallah. Ne diyelim dostlar Allah gerçek manada sevenlerden etsin ehli beyti gerçek manada anlayanlardan etsin bu meseleyi bizim heyecanımızın Bizim nostaljiye olan özlemimizin, bizim tarihi bir meseleyi konuşmamızın bir ihtiyacının meselesi olmaktan çıkarsın. Gerçek manada dinimizin bir parçası olarak anlamayı ve algılamayı bizlere nasip etsin. Etsin ki bizler de istifade edelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estağfuruke ve etubu ileyk. Ve آخر دعوانى أني الحمد لله رب العالمين.